Sabahleyin ayağınızı yıkayıp abdestinizi alıp mestinizi giydikten sonra efendime söyleyeyim abdestiniz bozulmadan mestinizi çıkarırsanız abdestiniz bozulmuş olmaz. Giyersiniz tekrar çünkü orijinal abdestiniz zaten duruyor. duruyor. Mesti ayağıma giymemin anlamı abdest olarak giydikten sonra abdestin bozulunca Ayağımı yıkamadan onun üzerine tekrar abdest alabilme imkanlığını bana sağlar. Ben orijinal yıkamamdan kaynaklanan abdestim dururken mestin bir fonksiyonu yok. Mesti o anda giyme geleceğe bir hazırlıktır. Abdestin bozulduğu zamandan itibarenki olacak döneme bir hazırlıktır. Dolayısıyla abdest aldıktan sonra abdestin bozulmadan ayağımdan mesi çıkarsam 12 saat kesse bile tekrar giymek suretiyle hı hı. E, giydikten sonra abdestin bozulursa Abdest alacakken ayağıma mesederim. Ama yok e, giyinme, e, çıkarmadan evvel abdestim bozulmuşsa hı hı. çıkarırsam ayağıma giymeden ayağıma mutlaka önceden tam bir abdesti yıkayıp ondan sonra ayağıma giymem gerekir. Kısacası mesh çıkardığımız zaman ilk aldığımız abdest bozulmamışsa mesh çıkarmakla o abdest bozulmaz.